Helal lokma gerek. Sultan 2. Murat zamanında henüz Osmanlılar'da hazine teşkil edilip padişahlar saraylarda gönlünce harcama yapmazlar. Ve onlar da harplerde elde edilen ganimet ve haraçlardan ve madenlerden başka devletin bir geliri yoktu. Halktan vergi toplayıp saray erkanı için harcanmazdı. Hal böyle olunca Padişahlar da zaman zaman parasız kalabiliyordu. Bir gün Fazlullah Paşa ikinci Murad'ın Çandarlı Halil Paşa'dan borç para istediğini görüp sultanım. Padişahın vezirlerinden ve şundan bundan para istemesi yerinde olmaz. Müsaade buyurursanız bir hazine teşkil edilsin ve oradan... ...saraya tahsisat ayrılsın dedi. Fazlullah Paşa'yı dinleyen Sultan Murat Hazretleri... ...bu parayı nereden ve kimden toplayacaksın diye sordu. Fazlullah Paşa, Sultanım... ...bu memlekette çok zenginler var. Bir fermanla bazılarından bir miktar mal toplamak mümkündür dedi. Sultan Murat... Sen nice teklif edersin Hazrullah Paşa? Bize ve bizim askerimize helal lokma gerektir. Bizim askerimizin boğazına helal lokma girmez de... ...onun bunun hakkı girerse... ...bu askerle meydanı gazada nasıl harp edebiliriz? Haram üzerine bina kurulursa... Ayakta durma imkanı var mıdır diyerek Fazullah Paşa'nın teklifini reddetti. Ve Çandarlı Halil Paşa'dan bir miktar borç alarak iade etti ve sonra da ödedi.